Cernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne tam 35 gün kaldı. Bugün Lüksemburg'a geçmeden önce İsrail Tel Aviv'den son kez sesleniyorum. Salıdan itibaren yayınımız Luxemburg'da devam edecek. İsrail parlamentosu ülkede yaşanan su kriziyle ilgili tespitte bulunması ve çözüm getirilmesi için bir araştırma komisyonu kurdu. Bundan 18 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1992 yılında Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün Dünya Su Günü olarak kutlanmasına karar vermişti. Dünya su günü suyu korkutucu derecede az olan Orta Doğu için ayrı bir önem taşımaktı. İçlerinde Musevi Ulusal Fonu'nun da bulunduğu bazı kurumlar bu konuyla ilgili harekete geçtiler. Sözü geçen fon günümüze kadar toplamda kapasitesi 66 milyar galonu geçen 205 adet su deposu inşa etti. Ve İsrail'in su arzını %12 arttırmayı başarmıştı. 1993 yılından bu yana her yıl farklı konularda kutlanmakta olan Dünya Su Günü bu yıl sağlıklı bir dünya için Temiz su mesajı ile kutlanmaktı. Ancak İsrail başta olmak üzere çoğu güney ülkelerinde kullanılabilir su varlığı gitgide azalmaktı. Kızıldeniz'in 50 kilometre kuzeyinde bugün ziyaret ettiğim Arava Enstitüsü'nde küresel iklim değişikliği ve Greenpeace konusunda bir seminer verdi. Enstitüde kuraklığa karşı dayanıklı türler araştırması yapan Serdar isimli Türk vatandaşıyla karşılaşmaktan da büyük mutluluk duydum. Serdar, kurak iklimlerde hayatta kalmamızı sağlayabilecek önemli araştırmaları Çölün ortasında sürdürüyor. Greenpeace soyu tehlike altında olan Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinos'un korunması için nesli tehlike altında olan türlerin uluslararası ticaretine dair anlaşma CITES toplantısında hiçbir önleme karar veremeyen hükümetleri şiddetle kınadı. Oy durumu 68 red, 20 kabul ve 30 çekimsel olarak sonuçlandı. Toplantıda Greenpeace Uluslararası Denizler Kampanyası sorumlusu Oliver Knowles'ın Şu anda CITES toplantısındaki hükümetlerin Atlantik Mavi yüzgeci Orkinosların korunması yolundaki utanç verici bu başarısızlığı, bu türün geleceğinin bir felaket olması ve tam bir yok oluşa sürüklenmesi anlamına geliyor, dedi. Bu türün korunabilmesi için ülkelerin destek vermemesi Orkinosların sonunu hazırlıyor. Böylece Mavi Yüzgeçli Orkinos türünün geleceği tamamen Uluslararası Atlantik orkinoslarını Koruma Komisyonu yani ICAT'in, Bu stokların bugünkü acınası duruma gelmesinden sorumlu olan organizasyonun ellerine teslim edilmiş oldu. Bu karar Japonya'nın hedefi ve çıkarları doğrultusunda. Bu lüks ürünü birkaç yıl daha zorlayarak hem Mavi Yüzgeçli Orkunosların geleceğini hem de kendi gelecek taleplerini tehlikeye atmış oldular. Niçin? Bu türün sushi olarak yenmesi için ki %90'ı Japonya'ya ihraç ediliyor. Hepinizin bildiği gibi binalar dünyadaki elektrik kullanımının çok büyük bir bölümünden sorumlu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki binalar gerek ticari gerek barınmada elektrik tüketiminin %50-72'sinden ve karbon salımının da %38'inden sorumlu. Yani çoğu bu binalardan geliyor diyebiliriz. Eski binaların enerji donanımının iyileştirilmesi elektrik tüketiminde ve faturalarda %20-50 ila 50 oranında bir azalma sağlıyor. Bir sonraki adım ise bütünüyle karbonsuz elektriğe geçilmesi. Isınma, soğutma ve ışıklandırmanın dışarıdan alınan veya içeride üretilen karbonsuz elektrik ile yapılması bize tamamen karbonsuz binalar sağlıyor. Bazı ülkeler bu konuda ciddi atılımlarda bulunuyor. Bunlardan biri olan Almanya, 2009 Ocak itibariyle yapılan tüm binaların su ve bina ısıtmasının asgari %15'inin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanmasını Veya enerji verimliliği yüksek düzeyde iyileştirilmesini öngördü. Hükümet ayrıca yeni yapılacak ve hali hazırdaki binalar için bir finansal yardım ödeneği de hazırladı. Umuyoruz ki bütün inşaat sektörü ve ev sahipleri bu planı uygulamaya başlar. Ve bu şekilde hem ekonomiye hem de çevre korumaya büyük katkıda bulunmuş olurlar. Darısı her zamanki gibi geride kalan Türkiye'nin başına diyoruz ve devam ediyoruz. Korkulanın gerçekleştiğine gösteren başka bir çalışma daha ortaya çıktı. Üstelik bu kez Türkiye'den. NİDE Üniversitesi'nde coğrafya uzmanı Belma Barak'ın hazırladığı çalışma sonucu İç Anadolu bölgesinde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklıkta olumsuz değişimler gözlenirken bazı değişim bazı yerlerde iklimsel dönüşümlere de yol açtığı ortaya çıktı. Bölgenin 1975 ile 1990 Ve 1991 ile 2006 yılları arasındaki değerlerin 14 ildeki 60 meteoroloji istasyonundan elde edilen yağış ve sıcaklık verilerinden yararlanılarak yapılan bilimsel çalışmada iklim değişikliği gösteren bölgelerin özellikle Ürgüp, Kırıkkale, Develik, Kırşehir olduğunu ortaya koydu bu çalışma. Türkiye ısınıp kuraklığa doğru giderken uluslararası alanda etkinliğimiz nereye gidiyor? Küresel iklim değişikliğinin önlenmesi için Türkiye hükümeti Gerekli adımları atıyor mu? Bir nükleer santral haberiyle bitirmek istiyorum. Finlandiya'da OL3 nükleer santrali 2012 yılına kadar ertelendi. Daha önce 2009'da açılması planlanan santralin hali hazırda 3,5 yıl geciktiği ve bütçesini 2'ye katladığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde daha nice nükleer santrallerin açılışlarının ertelendiğini duyacağız. Maalesef nükleer Rönesans adı altında